Pavlustan Korintlilere Birinci Mektup Birinci Bölüm Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sostenis'ten Tanrı'nın Korint'teki kilisesine selam. Mesih İsa'da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese, babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten, Lütuf ve esenlik olsun. Tanrı'nın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrı'ma şükrediyorum. Mesih'le ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği gibi, Mesih'te her bakımdan, her tür söz ve bilgi bakımından zenginleştiniz. Şöyle ki, Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağından yoksun değilsiniz. Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir. Sizleri oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla yalvarıyorum. Hepiniz uyum içinde olun. Aranızda bölünmeler olmadan aynı düşünce ve görüşte birleşin. Kardeşlerim, Koin'in ev halkından aranızda çekişmeler olduğunu öğrendim. Şunu demek istiyorum. Her biriniz ben Paulus yanlısıyım. Ben Apollos yanlısıyım. Ben Kefas yanlısıyım. Ya da ben Mesih yanlısıyım diyormuş. Mesih bölündü mü? Sizin için çarmıha gerilen Paulus muydu? Paulus'un adıyla mı vaftiz edildiniz? hiç kimse benim adımla vaftiz edildiğinizi söylemesin diye, Crispus'la Gaius'tan başka hiçbirinizi vaftiz etmediğim için Tanrı'ya şükrediyorum. Evet, bir de İstefanas'ın ev halkını vaftiz ettim. Bunun dışında kimseyi vaftiz ettiğimi anımsamıyorum. Çünkü Mesih beni vaftiz etmeye değil, Mesih'in çarmıhtaki ölümü boşa gitmesin diye, bilgece sözlere dayanmaksızın, Müjdeyi yaymaya gönderdi. Çarmıh'la ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, Biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür. Nitekim şöyle yazılmıştır. Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim. Akıllıların aklını boşa çıkaracağım. Hani nerede bilge kişi? Din bilgini nerede? Nerede bu çağın hünerli tartışmacısı? Tanrı, dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Madem ki dünya Tanrı'nın bilgeliği uyarınca, Tanrı'yı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı, iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu. Yahudiler, doğaüstü belirtiler ister. Greklerse bilgelik arar. Ama biz, çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüz karası, öteki uluslarda saçmalık sayarlar. Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için ister Yahudi, ister Grek olsun, Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir. Çünkü Tanrı'nın saçmalığı insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın zayıflığı insan gücünden daha güçlüdür. Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, Güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ne var ki Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki Tanrı'nın önünde hiç kimse övünemesin. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Bunun için yazılmış olduğu gibi, Övünen Rab'le övünsün.